Keme. Programı hazırlayan ve sunan Ulaş Bayraktar Merhabalar sayın dinleyiciler 102.8 Mersin Üniversitesi Radyosu'nda bir kekeme programında daha beraberiz. Ben Ulaş Bayraktar, Medya Kültür ve Kent Çalışmalarının Sesi olarak kurguladığımız programımızın bir yeni bölümünde konuğumuz Kandemir çekenle birlikteyiz. İktisadi İdari Bilimler Fakültesi'nde araştırma görevlisi ve Doktoru öğrencisi. Onunla geçen sene tamamladığı tezini, yüksek lisans tezini konuşacağız. Kentsel siyaset bağlamında yerel basın, Mersin örneğini konuşacağız birlikte. Hoş geldin Kandemir. Hoş bulduk, merhabalar diliyorum. Kendisi bu basın yayına hem araştırma nesnesi olarak hem de e, kendisi de zamanında yayıncılık yapmış, Doğrudur. programcılık yapmış olması bakımından mikrofona ve e, basın yayına aşina bir arkadaşımız. Ama özellikle bugünkü onu konuk edişimizin sebebi doktora programımızın da e, temel bileşenlerinden ikisi aslında hem biraz medyayı konuşacağız yerel medyayı, yerel basını konuşacağız hem de bu yerel medyanın e, kentsel siyaseti ...olan etkisini, kentsel siyaset içindeki... ...yerini konuşacağız. Öncelikle istersen Kandemir... ...başlığı takip ederek... ...kentsel siyasetle başlayalım. Hı hı. E, siyaseti az çok herkesin... ...bir fikri var. Hı hı. Konuşuyoruz, tartışıyoruz. Bunun kentsel... E, a, a, ...kentsel boyutunu nasıl tanımlayabiliriz? Kentsel siyaset deyince... ...sen ne anlıyorsun? Yerel siyasetten ayrıştığı noktalar nedir? Bundan... Biraz bahsederek tartışmamıza başlayalım istiyorum. Peki ben öncelikle o zaman Kentsel siyaset kavramının ne olduğunu e, Biraz açıklamaya çalışayım Öncelikle Kentsel siyaset kavramı Kentin nasıl düzenlenmesi e, gerektiğini Kaynakların nasıl dağıtılması Ve kimler tarafından ne şekilde yönetilmesi Gerektiğini araştıran Siyaset biliminin bir alt dalıdır Fakat e, Türkiye'de özellikle kullanılan Kavram yerel siyaset Siyaset Yerel siyasetle kentsel siyaset arasında çok büyük bir anlam farklılığı yok. Hı hı. Onu öncelikle söylemek gerekir. E, fakat bir ayrıma göre Türkiye'de e, daha çok kullanılan e, kavram e, yerel siyaset. Fakat kentsel siyaset, yerel siyaseti e, mekanı merkeze almakla, Hı hı. Ayrılıyor. Yani kentsel siyasette belli bir coğrafya, belli bir bölge var ve oradaki e, iktidar ve siyaset ilişkilerinin nasıl, e, ne derler ona? Kurgulandığıyla. Kurgulandığıyla. Işte. Evet. Yani öbür taraftan yerel siyaset yerele dair alınan kararların e, bütünü. bütünü. Dolayısıyla Ankara'da ya da bir bakanlık nezdinde veya uluslararası örgütlerin... ...bir mekana dair... ...bir yerelliğe dair aldığı kararı da... ...yerel siyasetin içinde ama kentsel siyaset... ...o mekana dair o mekanda alınan... ...kararlar ve oradaki iktidar... ...ilişkilerini kapsıyor... ...onu mu anlamalıyız? Evet kentsel kesinlikle siyaset. ben de e, onu şöyle örneklendirdim... E, ...çalışmamda... ...genel olarak bir kentin... ...siyasi aktörleriyle yerel basın ilişkisi... ...kentsel siyasetin konusunu... ...oluştururken... ...eğer ki burada... Yerel basının işleyişini düzenleyen merkezi kurumlar ya da başka Hı -hı. faktörler işin içine giriyorsa o zaman yerel siyasetin ilgi alanına daha çok e, Hı -hı. yaklaşıyor demektir. Evet. Ama sadece kent özelinde bunu tabii çok kolay ay ayırmak mümkün değil ama... O, Tabii, en azından daha, daha şey olabiliyor evet, haklısın. Burada önemli bir tartışma aslında. Ee, biz de diğer programlarımızda ee, muhtelif defalar gündeme getirdik bunu. Bu yerel demokrasi, yerel ee, ...yerel e, siyasetin demokratikleşmesi ve genel olarak Türkiye'de siyasal e, yapının demokratikleşmesinde çok önemli bir işlevi var yerel siyasetinde. Ta Tokvil'den beri e, hmm. yerel yerel yönetimler, yerel siyaset demokrasinin beşiği, e, demokrasinin okulu olarak algılanıyor. Ama Türkiye'de birazcık daha tabii e, bu yerel özellik... ...çerçevesine hapsedilmiş durumda. Yani yerel aktarılan yetkiler ve kaynaklar... ...üzerinden bir yerel demokratikleşme tartışması yürütülüyor. Oysa yerel siyasetin... ...özellikle senin senin biraz önceki saptamanda da belirttiğin gibi... ...kentsel siyasetin... ...bu yerel özelliğin ötesinde anlam taşıyan aktörleri var. Doğru. Sivil toplumu var. Efendim siyasal partilerin yerel teşkilatları var. Ve e, en önemlisi de... E, yerel basın var. İlk önce istersen bu basın ve demokrasi ilişkisini biraz irdeleyelim. Yani yereli indirgemeden önce demokratikleşme süreçlerinde yerel veya ulusal basın ve daha sonra belki de değinirsin şu anda e, sosyal medya e, yeni yeni medyanın hı hı. oynadığı rolü biraz konuşabilir miyiz? Nedir o ilişki? Basın demokrasi ilişkisi? Şimdi ee, öncelikle bu basın demokrasi ilişkisinde şunu söylemek gerekiyor. Ee, benim incelediğim alan yerel basın ve hani örtüştüğü noktada yerel medyaydı. Hı hı. Ee, bir kere şunu da yapmak gerekiyor herhalde. Ulusal basınla e, yerel basın arasındaki ayrımı da bir koymak gerekiyor hı hı. öncelikle bunu e, tartışmadan önce. Ulusal basın e, dağıtım olanaklarının daha fazla olabilmesi daha... E, Genel coğrafya yani eğer işte Türkiye örneğinden bahsedersek Türkiye'nin bütün bölgelerini, bütün şehirlerini ilgilendirecek daha genel haberleri gündemi taşımasıyla yerel basından ayrılıyor. Yerel basınsa daha çok belli bir bölgedeki haberleri gündemine taşıyarak bunu daha fazla araştırarak, daha fazla kamuoyuna sunarak daha gündem çok yaratıyor. gündem yaratıyor evet Hı. bunu bu şekilde e, dolayısıyla ilk boyut dağıtım dağıtımın ölçeğinden başlıyor da, dağıtım ölçeği ve daha çok kullandıkları kaynakların Hı. teknolojik ve e, diğer kaynakların daha e, ulusal basında fazla olması yerel basın bu konuda çok e, şanssız çünkü çok daha dar e, ve kısıtlı olanaklarla bir şeyler yapmaya çalışıyor bu açıdan hani e, yerel basını Biraz daha ne diyebiliriz kısıtlanmış olarak görebiliriz fakat en azından idealde daha fazla kente ilişkin söylemlerde bulunması bunu daha fazla araştırma konusu yapması açısından ulusal basından kesinlikle ayrılıyor ve çok daha önemli bir yere oturuyor. Hı -hı. Dolayısıyla evet. şu şunu mu anlamalıyız dediklerini toparlayacak olursak ulusal basın yerel basın ayrımında üç boyutun öne çıktığını birincisi yerel basının dağıtım ölçeği daha adı üstünde yerel Hı -hı. belli bir kent ölçeğinde veya hatta bazen kent merkezinde dağıtılıyor daha dar ve e, sınırlı kaynaklar altyapı üzerinden işlev görüyorlar Doğrudur. ve e, yayın ...politikalarının içeriğinin odağında daha kentsel bir alan var. Evet. evet özellikle şunu da söylemek gerekiyor. Biraz önce de siz bahsettiniz. Sizin çalışmalarınızda da bu özellikle var. Şu Şunu diyebiliriz. Merkez-yerel ilişkisi ile kent siyaseti sadece bununla çözülemeyecek boyutlarda... ...daha farklı coğrafyalarla karşılaştırılmalı ve... Başka aktörlerin, yerel siyaset aktörlerinin özelin incelen incelenmesi gerekiyor. Bu bunun ee, bir kere vurgulanması gerekiyor. Diğer yandan da e, insanların ee, Merkez yerel ilişkisinin dışında en yakından e, hissettikleri yani kendilerini en yakın hissettikleri yer kendi e, çevreleri hı hı. ve o dar, dar alandır. Bu açıdan bakıldığında en dolaysız biçimde yaşadıkları yerin kentsel siyaset alanı olduğunu söylemek mümkün. Ve işte buradan da e, yerel basına ulaşıyoruz. Tabii. Çünkü yerel basın buradan e, kentsel siyaset ya da e, kent hayatıyla ilgili... Birçok şeyi bizim görmemizi ve duyumsamamızı sağlıyor. Evet. Yerel basının bu açıdan çok büyük bir önemi var. Yani demokrasi pratiği açısından da önemi var. Ayrıca e, bilgilendirme gibi başka evet. fonksiyonları da var. Yani yerel aslında basını. baktığında bu, bu son söylediğinle ilgili olarak eğer her ne kadar biz en yakınımızda olan... ...olan bitene, olan bitenle haberdar olma, ona dair bilgi sahibi olmamız... ...aslında oraya olan aidiyetimizi de güçlendiren bir, şey, bir, bir, bir, bir faktör. Faktördür. Yani siz çevrende ne olup bittiğini bilerek ancak ona ait hissedip... ...ona karşı sorumluluk sahibi olup, ona dair bir takım eylemlere girişilebilir. Bu birincisi herhalde, dolayısıyla... E, ...kentsel aidiyet bağının kurulmasında önemli bir işlev gördüğünü anlıyorum. Evet, e, bununla bağlantılı olarak kent kültürü ve bilincinin Hı. gelişmesine katkı sağlıyor. Hemşerilik. Bağlarının güçlenmesine. Yani, dolayısıyla sadece mekana olan aidiyet değil, o aidiyeti paylaşan diğer bireylerle olan bir toplumsal iletişimde... bağ da oluşuyor. Doğru. Ve bu anlamda da aslında yine geçen hafta değil, iki hafta önce konuştuğumuz... ...kamusal alan tartışmasına geliyor. Hı hı. Yani yerel medya, yerel basın aslında yerel bir kamusal alan oluşması Taşıyıcısı. için en önemli faktör. İnsanların mekanla, insanların o mekanı paylaştığı diğer bireylerle olan ilişkisinin kurgulanabildiği bir yapı. Oysa şimdi görüyoruz ki ben bir e, ulusal basını takip eden ve işte televizyonları izleyen birisi olarak e, İstanbul'da veya daha daha düşük bir ölçekte Ankara'da olup biteni Mersin'den Mersin'de olup bitenden daha yakınım daha aşinayım. Evet gazetecilikte öyle bir klişe var ona hemen söyleyeyim o zaman hani İstanbul'a kar yağdığı zaman hmm. <gülüyor> derler ya o zaman haber olur gerçekten öyle ama. E, yerel basın bu anlamda çok farklı. Yani yerel basın özellikle hem e, belli bir zorunluluk da var tabii yerel basının yerel haber yapmak, e, yapması üzerine. Bir de ayrıca kend, yani, gazete sahiplerinin ve çalışanlarının da yerele, yerel e, haberlere çok fazla ağırlık verdiğini görüyoruz. <gülüyor> Söyleyebiliriz ki e, yerel basında çıkan haberlerin e, birçoğu yereli ilgilendiriyor. Yüzde hı hı. vermek gerekirse hani bir, hı hı. yüzde seksen oranında yerel haber üzerine e, haberlerini yapıyorlar. Bu çok büyük bir oran. E, en azından tırnak içinde e, şeyi gerçekleştiriyorlar. O ye, yerelin ihtiyaç duyduğu haberleri e, gündeme taşıdıklarını söyleyebiliriz. Evet, dolayısıyla da orada e, e, insanların o yerelle olan ilişkisinin güçlenmesini ve bu anlamda da aslında yerel siyasetin biraz daha e, dinamik bir demokratikleşme sürecini e, yaşamasını. Kolaylaştırıyor diyebiliriz. Türkiye'nin geneline baktığında yani Mersin'e gelmeden önce çünkü tezin özellikle Mersin'e dair uh -huh. e, çok özgün ampirik e, verilere dayanıyor. Onun tartışmasını uh -huh. ilaire yapacağız ama genel olarak baktığında Türkiye'de yerel basın geleneği hakkında neler söyleyebilirsin? ...yani zaten bir basın e, çok tartıştığımız bir şey, penguen yayıncılığı, <gülüyor> e, işte o, sermaye ve yayın ilişkileri... ...peki bu ye yerelle dair, yerel basına dair bu, bu, bu sorunların, bu çarpıklıkların yansımalarını görüyor muyuz? Ya da e, hangi kentlerde daha farklılaşıyor, evet. Ona dair veri varsayılın? Evet, çok bence de önemli bir soru bu. Kesinlikle şunu söyleyebiliriz. Ulusal basındaki yaşananların Hı -hı. E, bir değişeğini ya da küçük ölçeğini yerel basında da görebiliyoruz. Bunu özellikle Mersin üzerinden söyleyebilirim. Çünkü e, çok fazla da aslında yerel basın üzerine çalışma yapılmadığını... bu ...kamuoyu ya da e, yerel katılım üzerinden Hı -hı. demokrasi bağlamında çok fazla alan araştırmasının yapılmadığını görüyoruz aslında literatürde akademik anlamda ama... E, şey Mersin üzerinden de bakıldığında Sizin dediğiniz o yakın ilişkilerin çok fazla olması gibi problemler yaşanıyor. Ulusal yakın ilişki sermaye ilişkileri. ilişkisi çıkıyor. siyasi yerel aktörlerle bunlar işte siyaset çevrelerinden olabilir, iş adamlarından olabilir, başka başka başka şeyler olabilir. Evet kesinlikle bu ilişkiyi Mersin'de de görebiliyoruz çalışmada da var zaten. Onun dışında ulusal Basından farklı olarak Yerel basın biraz önce bahsettiğim gibi Kısıtlar içinde Hı -hı. Ve bunun e, aşılabilmesi için e, Basın ilan kurumu Diye e, bir kurum ha, var evet, evet, evet onu biraz konuşalım evet. basın, basın ilan, ilan kurumu e, 71 e, Mutrasından sonra e, Şeyden sonra 72 O dönemlerde tam şeyi Hatırlayamasam da o dönemlerde çıkıyor 12, şu, Mart 12 Mart mutrası Evet o tam o dönemlerde Oradaki şey eskiden valilik eliyle dağıtılıyor resmi ilanlar. Ki yerel basının ayakta kalabilmesi için çünkü yerel basın e, gazete sa satışından çok fazla kar elde edemiyor. Yani hmm. Mersin'de bunun hiçbir örneğini göremiyoruz neredeyse. Belli dönemlerde olmuş belki onu konuşabiliriz ama son döneme baktığımızda sadece... tiraj e, gelirleriyle ti yaşayabilen... Yok, bir basın. yok bir basın yok. Onun için basın ilan kurumundan aldığı resmi ilanlarla ayakta hmm. durmaya çalışıyor. Bu eskiden valilik aracılığıyla dağıtılıyormuş ama bunun bir şekilde e, tartışmalara neden olduğu e, görülüyor. Ve bunun üzerine basın ilan kurumu kurularak biraz daha şey yapılmaya çalışılıyor. Ne derler ona? Daha tarafsız ve tartışmaların uzağına çekilmeye çalışılıyor. Bu şekilde basın ilan kurumu başlıyor ve bu basın... sadece e, yerel basını ilgilendiren bir, bir bir kurum değil değil mi yani ulusal basının ilanları da bu, bu kesinlikle geçiyor. evet ben özellikle hani yerel basın vurgusunu yapmak istedim ama onun dışında kesinlikle onun ölçekleri var belli bir ölçüye göre daha farklı e, gelir e, katı yani şey kasayları var ve onun üzerinden e, farklı e, miktarlarda gelir elde edebiliyorlar ama yerel basın için niye önemli çünkü ulusal basında birçok e, farklı yani ...reklam Hı. alabiliyorlar filan... ...ama yerel basın bunu çok kolay yapamıyor... ...ve onlar muhtaçlar... ...bir anlamda buna bakıldığında... Bu açıdan e, yerel basında işte bakıldığında o kısıtlarla birlikte e, Türkiye genelinde basın ilan kurumu verilerine göre e, büyük bir ulaşılamazlık sorunu var aslında şeyde e, basının yerel basının e, kent kente ulaşıl ulaşılabilmesinde mesela işte ya insanların e, Takip edemiyorlar anladım. çok fazla Çünkü e, baskı sayısına bakıldığında işte ben geçen sene araştırdığımda Bu 500-600 civarı bir oran hı hı. E, Bu çok az e, Eskiden bu biraz daha fazlaymış Ama hani basın ilan kurumu son dönemde birçok e, ilde faaliyet göstermeye başladı Bazılarının hala valilik aracılığıyla dağıtılıyor basın yani Tüm illerde değil, değil. yani hı hı. Evet onu vurgulamak gerekiyor Yavaş yavaş geçmeye çalışıyorlar 500-600 civarında dağıtıldığını düşündüğümüzde hı hı. yerel gazetelerin kenti ve bunların hani e, 200-250 tanesi ki ortalama şey der basın ilan kurumu yarısını e, ba satışı. bay satışına, diğerini de abonelikler üzerine e, yapman gerekir diye biz baktığımızda hani bir buçuk milyonluk e, neredeyse bir bir milyon iki yüz nüfusu hı hı. olan bir şehirde. E, ...250 tanesinin bayiler ya da... E, ...farklı dağıtım kanallarıyla... ...yapıldığını görüyoruz. Bu çok... E, ...düşük bir oran. E, çok e, yetersiz hı hı. şey. Bu, çok bu. enteresan bir tavuk. Yumurta... ...ikilemi değil mi bu? Yani... E, ...şeye gidemediği için... ...halka, bu yerel... E, ...nüfusa ulaşamadığı için... ...merkezi bir kaynağa bağımlı hale geliyor... ...merkezi kaynağa bağımlı hale geldikçe de... ...aslında vatandaşa... ...ulaşma gereğinden... De, e, kurtuluyor. ...kurtuluyor, böyle bir, bir şekilde... ...kendi sarmalında... O, o aslında başka başka da sorunları beraberine getiriyor. Ben oraya gelecektim. Hı hı. Bakıldığında aslında yerel basına çok kısaca e, tarihse olarak baktığımızda e, takvim vekaiye kadar hı. gider. Ta, takvim vekaiye de bakıldığında şeydir biraz daha Osmanlı'da kendi bürokratlarının arasındaki iletişimi farklı bölgelerdeki bürokratların e, iletişimini sağlamak için kurulmuş bir e, organdır. Yani yayın organdır. Sonra yerel basın ortaya çıkmaya başlıyor. Genel literatürde özellikle e, şey denilir... Kutlu Savaşı'nda biraz daha farklı bir e, misyonu olmuştur. Ama onun dışında hep bir devlete bağlı hmm. içindedir. Yerel basın bakıldığında. Hani bu belki biraz da şeye de denk geliyor. Yerel, e, merkez yerel ilişkisindeki hmm. siyasetin yap, yapılışıyla... ...aslında yerel basında e, devlet arasındaki yani bürokrasi, bürokrasi arasındaki ilişki e, biraz örtüşüyor. Hmm. Belli bir döneme kadar. Şimdi şunu ayırmak gerekiyor ki. Yani merkeziyetçilik ki, o merkeziyetçi dediğimiz gelenek kendini yerel masında da tekrar üretiyor. Üretiyor ama herhalde bu son dönemlerde 80 sonrasında hı hı. filan biraz daha farklılaşmaya başladı. Şöyle söyleyebiliriz ee, basın yerel basın ...yerel aktörleri tanımaya başladı ya da tam tersi... Hı. ...yerel aktörler yerel basının değerini anlamaya başladı. Yerel, aktör, yerel aktörler derken işte beli, belediye başkanları Hı. ya da aday adayları... ...ya da başkalarını işin içine katabiliriz. Burada söylemek istediğim şu... E, ...kentin e, özne olarak kendini daha fazla belli etmesiyle... ...daha fazla e, kent nüfusunun artması ve bu kentsel siyasetin anlamının... E, daha önemli bir hale gelmesiyle birlikte yerel basında aslında daha çok e, bürokrasi tamam bir anlamıyla e, basın ilan kurum ve başka mecralarla e, kendini ayakta tutuyor ama diğer yandan biraz da şeyle de e, yakınlaşmaya başladı. Ne derler ona? Bu çok Yer, önemli. Siyaset, Bu çok önemli. Bunu birazcık bunu birazcık daha derinleştirelim bence. Yani o merkeziyetçiliğin e, Türkiye'deki merkeziyetçiliğin ben kendi adıma merkeziyetçilikten daha çok merkezi bir yapıya evri, evriliş olarak tanımlıyorum ama bu önemli yerel basındaki e, yansımalarında e, birazcık daha konuşalım ama ondan önce bir es verelim istersen. Tamam. E, bize ne getirdin, ne dinleteceksin <gülüyor> e, istek parça... Evet e, benim de. E... ...daha önce bir radyo programı... ...geçmişim var, çok seviyorum radyo... ...çok fazla bu şey yapamasam da... ...ne derler, konuşmada kekeme olsam da... Bir problemiz, <gülüyor> doğru yerdesin. Evet, doğru yerdeyim. Benim aklımdan geçen ilk isim... ...Jance Lakeman, onun da... ...The Opposite o Haleluya ...parçası... ...umarım memnun kalır... ...dinleyiciler... ...Opposite of Hallelujah'ı dinleyip tartışmamızı... ...kaldığımız yerden devam ediyoruz... sister down to the ocean, but the ocean made me feel stupid, those words of wisdom I had prepared, all seemed to vanish into thin air, To the waves I stare. She up a seashell to illustrate my homelessness But a crab crawled out of it, making it useless And all my metaphors passed back, Down on the rocks where we sat She asked where you at? we had borrowed. I still never told you about unstoppable sorrow. You still think I'm someone to look up to. I still don't know anything about you. Is it in you too? You got so much. You got so much. Tekrar merhabalar sayın dinleyiciler. 102.8 Mersin Üniversitesi Radyosu'nda kekeme programında kekeme bir e, konumuzla e, tartışmaya devam ediyoruz. Opozito of dinledik. Dinlerken de aslında bu, bu şarkının e, seçiminin tesadüf olmadığını e, dile getirdi. Bir, onu ilk önce bir parantez içinde... E, tamam. tamam. Ben... E... ...bundan bir buçuk sene önce e, Erasmus'la yurt dışına gitmiştim... E, ...İsveç'e, Göteborg'a... O zamanlar... bunu, da, bunu da bir, bir, bir şeyde e, program aynen. yapalım... Tamam. Yani Erasmus'un kendi kişisel tecrübelerim ve genel olarak gözlemlerin üzerine konuşmamız lazım... ...önemli bir şey... Evet, bir, bir sene Hı -hı. kaldım, bayağı bir şey biriktirdim... ...ben de onu Hı -hı. kimle paylaşırım diye <gülüyor> <gülüyor> düşünüyordum... ...isabet oldu... ...Cenz Ekman'ı dinliyordum... Ee, ...ve onun üzerine biraz... ...seviyorum araştırma yapmayı... ...kimler falan... E, ...nereden geliyor bu sanatçılar falan diye... ...orada Jens Lekman'ın tam da benim oturduğum mahalleden çıkan bir e, şarkıcı olduğunu fark ettim. Tam ben Kewibert'te yaşıyordum. Korte evet o. Göteborg'da. O da beş dakika uzaklıkta bir yerde yaşıyormuş. Hmm. Orası da ilginç bir mahalle. Genelde göçmenlerin olduğu bir muhit ve ilginç bir ambiyansı var. O Oradan da böyle bir sanatçının çıkması e, ki çok başarılıdır. Yani e, Türkiye'ye de geldi, e, konserler verdi... ...umarım bundan sonra da dinleyiciler... E, ...Cen Seklinik'i dinlerler, enteresan, takip ederler. Yani o Göteborg'da e, ben de seni ziyaret ettiğimde... ...o kadar soğuk ve aslında o kadar küçük bir yerin... ...böylesine bir müzikal e, geleneğe sahip olması... ...özellikle caz e, açısından enteresan gerçekten de... E, evet onu... Kon Tamam, onu daha sonra konuşabiliriz. Ama onun biraz da şeyi var. İşte şey de çok iyi olması İsveç'in hmm. ne derler ona liman ve o Amerika'ya buradan. Şey. Evet, hmm. birçok göçmen gene İsveç üzerinden gidiyor filan ve oradan geri dönüşler oluyor. Oradaki kültürde bir anlamda taşıyıcısı oluyor evet. İsveç. Şimdi bu Jamesten Oppositive, Hallelujah'dan. Tekrar e, mevzumuza dönecek olursak, kendimizi kaptırırsak... Bu <gülüyor> ...senin İsveç <anılarını, gülüyor> ayrı bir program yapmak Peki. zorundayız onu. E, tam da çok önemli bir noktada bırakmıştık. Yani benim, doğru anladıysam şunu söylüyordun. Son zamanlarda özellikle 80 sonrasında bu yerel basını etkisine alan merkeziyetçilikte bir e, dönüşüm gözleniyor. Doğrudur. Bu... Sadece Ankara'ya yani ulusal merkezi bir ilişki değil, aynı zamanda yerel siyasetin e, kendi otonomisi, özelliklerin artması ve kendi içinde oluşan güçlenen bir takım aktörlerin ortaya çıkmasıyla yerel basın sadece Ankara'ya değil, bu yerel siyasetin kendi içinde infra dediğimiz yerel altı hı hı. güçlenen ve ...aslında bir takım merkezcikler oluşturan aktörlere de e, bağımlı hale gelmeye başladı. Bağımlı mı dedik yoksa... O zaman şunu şöyle açıklayalım, doğru çok güzel bir tespit. Yani şunu Sen, söyleyebiliriz. Senin tespitin. <gülüyor> Birlikte yaptık. <gülüyor> <gülüyor> Yerel basının bir... Kurum olarak misyonun olduğunu görüyoruz. Hı hı. Yani yapması gerekenler işte bilgilendirme, eğlendirme e ve işte kamuoyunun oluşmasına e katkı sağlamak için eleştirme, denetim fonksiyonlarını yerine getirmesi bir ideal var yerel basın üzerine. Hı hı. Bu şekilde yerel demokrasiye ve yani daha... Bunu şöyle söylemek lazım. Demokrasinin belli bir bölgede güçlenmesine daha fazla katkı sağlayabilir hı hı. diye düşünüyoruz. Hı hı. idealdi bu. Bir yandan da aslında yerel basın kendisi de bir yerel aktör oldu. Hı hı. Evet bu, buna biraz da böyle bakmak lazım. Tabii bunu e, etkilendi mi diyebiliriz kendisi tamamen bir güç olarak ortaya çıktı mı bu herhalde farklı e, coğrafyalarda bakmak gerekiyor yani e, işte belki Sakarya'da bakmak gerekiyor Eskişehir'de nasıl hmm. ya da başka Diyarbakır'da da evet lazım. bak bakmak gerekiyor hangisinin daha e, şey e, yerel basının kendisi mi aktör oldu yoksa çok mu etkileniyor yakın ilişkilerden hani o ayrı bir tartışma. Yani bu bu önemli bunu bu en başında da söylediğimiz gibi senin çalışmanı benim için çok ilginç kılan e, boyutu Türkiye'deki bu yerel yönetimler yerel siyaset ...tartışmalarının ekseriyetle merkezde olan bir dikotomi içinde ele alınması. Hı hı. Yani merkezden ne kadar yetki kaynak e, geldiği, ne kadar bölüşüldü ...yani aslında idari bir özellik e, çerçevesinde dar bir alanda tartışılıyor. Oysa bu e, daha geniş bir perspektifden incelenmeyi hak, hak eden bir olgu haline geldi. Burada da iki aslında e, yazar... ...düşünür karşımıza çıkıyor. Birincisi... ...Burdio'nun siyasal alan tartışması. Kesinlikle. Yani yerel siyaseti... ...kendi başına bir siyasal alan olarak... ...okumak lazım. Burdio bunun için... ...iki şeyden bahseder. Bir... E, ...kuvvetler... ...yereldeki kuvvetler. Dolayısıyla sen bunu... ...aktör olarak hı hı. E, telaffuz Anlamadım. ediyorsun. İşte yerel basın, yerel... ...sivil toplum, yerel şirketler... E, ...tabii ki belediyeler... ...tabii ki e, merkezi hükümetin taş ve teşkilatları. İkinci boyut... ...sadece bu aktörleri teşhis etmek yetmez... ...bu aktörler arasındaki... ...çekişmelere de odaklanmak. Hı hı. Çekişme ve ilişkiler. Bu da bizi aslında... ...Foucault'a götürüyor. Yine Fransız... ...Michel Foucault'a. O da iktidar ilişkilerinin... ...analizine. Dolayısıyla biz... ...Bourdieu'nun yerel alan tartışmasından Foucault'un iktidar ilişkilerine girme, evrilmeye başlıyoruz hı hı. ve bu anlamda da aslında yerel basın hem kendisi bir iktidar aktörü olarak yani çünkü bir bilgi Tek eline sahip, Hı -hı. bilgi e, gücüne sahip. Hı -hı. Dolayısıyla bir aktör. Ama aynı zamanda diğer aktörlerin kendi aralarındaki iktidar ilişkilerinde de... Dengeleyici ya da... Evet, baş, katalizör baş, veya evet. Bir, bir, bir etken. Baskına. Dolayısıyla hem bir kuvvet hem de bir çekişme e, mecrası. Ve e, burada baktığında belki şimdi ona yavaş yavaş gelmemiz Hı -hı. lazım. Mersin özelinde baktığımızda e, hele hele şimdi yerel seçim... E, ...satım halinde... Hı hı. E, ...adaylar... ...hele hele şey. yani seçime gelmeden önce... Türk ...Mersin çok, çok canlı bir... ...aday adaylık süreci yaşadı... Doğru. ...ve işte yerel basın... ...yeni, yeni gazeteler görüyoruz... Evet, ...her zaman olan ha. şey... yeniden ...yeni gazeteler... E, ...yeni seçimler... ...ne birlikte. bekliyorlar bu aktörler... ...yani bir yandan sen de söyledin... ...dar bir kapsam... Hı hı. ...yeteri kadar insana ulaşmadığını söylüyorsun... Ee, o yüzden doğru. de aslında e, basın ilan kurumuna yani kamu kaynaklarına Muhtaçlar. bir bağımlılık var. var. doğru. Ama bir yandan da önemli bir, e, bütün aktörler işte reklam ya da haber olarak Yerel basının şeyinden olur. geçiyor. Ne, nasıl görüyorsun, nasıl okuyorsun bunu? Nasıl, <gülüyor> yerel basının maçlığında ne ifade ediyor? Şimdi öncelikle seçimlerden <gülüyor> dolaylı konuşursak. Ben şöyle bakıyorum olaya. Ee, seç Ne kadar... ...gazeteler çok az tirajlara sahip olsa da bir haber yapıldığında bu özellikle hani olumsuz haber olduğunda Hı -hı. karşı tarafın kulağına gidiyor Hı -hı. bir şekilde ha haberi oluyor karşı tarafın ve bu, bu da e, yerel basının takip edildiğini ya da e, en azından belirli kesimler tarafından bilindiğini gösteriyor. Bu açıdan önemli. Yani yerel basın hala. Onun Şimdi dışı, yerel basını ilk önce şunu bir ayıralım istersen. Yerel basında kastettiğin sadece yazılı basın mı? Yoksa televizyonlar da buna katıyor musun? Televizyon ve radyoları O zaman medya olarak açıklamak ha, gerekir. Şu anda sadece yazılı, yazılı basın Ve hatta yani konuşmak gerekirse ben e, özellikle hani basın ilan kurumunun e, çalışmamla da özellikle onlar. Çünkü ha. o daha geçerli. Çünkü yerel basın üzerine belli bir tanımı, belli standartları belirlemiş bir e, kurum. Hı -hı. Basın ilan kurumu daha düzenli ve periyodik çıkıyor Hı -hı. bu Mersin'in şu an 8 tane. Basın ilan kurumu akredite olan akredite yazı. Akredite olanlar diyelim evet sekiz tane. Onun dışında da e, dediğiniz gibi işte on beş günlük bir, bir aylık çıkanlar var. Bir, bir çıkıp bir çıkmayanlar var. Hı -hı. Bu, bunlar da daha çok şey olarak bakabilmek gerekiyor. Flyer yapması Hı -hı. gerekiyor ya da işte bir şey hazırlama kitapçık hazırlaması gerekiyor filan e, şeyin. Adayın, onun yerine gazete çıkartayım diyor. Bunun birkaç ay öncesinden başlatıyor ve de devamlı olarak e gazete üzerinden ki orada şunu da göremiyoruz tamamen hani. E ...o yapmış olmuyor, hmm. destekliyor... ...ve bunun üzerinden dağıtılıyor... ...o zamanlar iyi dağıtılıyor aslında gazeteler... ...yani 500 tane basılan gazete... ...o zamanlar belki... ...beş binleri, belki de 10 binleri buluyor... ...çünkü hmm. onu artık kitapçık olarak basıyor... ...bir, onu aslında çok gazete olarak... ...değerlendirmemek gerekiyor... ...yani gazete olarak bakmamak gerekiyor, ona farklı bir şey... ...bir bülten, şey. tanıtım bülteni... ...bir bülten, bülten gibi... Bülteni. Evet. ...çünkü o ondan sonra kaybolup giden bir şey... Ee, ...o açıdan hani şeyi... ...ayırmak gerekiyor... ...akredite olan gazeteler hmm. var... ...vasıflı ilan ettiği... ...basın ilan kurumunun bunlar var... ...bir de onun dışında... ...bu şekilde çıkan gazeteler var... ...bunun tabi bir diğer benzeri de iş adamlarını çıkarttığı... Hmm. ...gazeteler de var yani bakıldığında... ...hani sadece bunun... ...yerel siyasetçi olmasına gerek... ...gerek olmayabiliyor... ...çünkü diğer türlü iş adamları da bir şekilde belli bağlantıları ya da yereldeki siyasetçileri ulaşmak için gene kendisi gazete çıkartabiliyor. Daha ilginci var yani onu gene mülakatlarda bahsedilmişti. Bir, ta bir tane mülakat verenlerden biri Kent Gündeminde iyi biliyor. Kendisi şunu söylemişti. Basın ilan kurumu belli bir ücreti sağladığı için aslında ...tırnak içinde diyelim de... E, ...gerçekten gazetecilik yapmasa bile... O, ...onun e, maliyetini karşılıyor... ...ve diğerinde aslında... E, ...gazetenin çıkması için... ...ufak bir miktarla... E, ...atıyorum mesela işte... On, ...on bin lira... ...basın ilan Hı -hı. kurumu veriyorsa... Bir, ...o aylık kendisini döndürebiliyorsa... ...diğer kişinin ha bire şeylere... ...billbordlara veya başka bir yerlere çıkmasına gerek yok... ...o gazete... E, ...kendisi devam ettirir, satın alır başkasından iş adamı ve bunu her zaman e, şeyde ha. siyasi sahnesinde kullanabilir. Çünkü büyük bir kısmında şeyden e, elde ediyor vasıflı olduktan sonra değil mi? Yani Anladım. bakıldığında yani kendisi, çok ilginç bir durum. Kendi kendi sürekliliğini basın ilan kurulundan gelen kaynak Lada, götürüyor ve sonra bir takım ekstralarla evet, bu, işin... Evet böyle durumlarda e, söz konusu olabiliyor. Evet ilginç. İş adamları dediğin bu iş adamı kurumlarının çıkardığı sürekli yayınlar değil, değil mi? Bireysel değil, olarak Değil çıkardık. tabii ki. Yani onu da ayrı bakmak gerekiyor. Onlar zaten hani daha farklı adlandırılıyor şeyde. Hmm. O, o değil benim Onlar... söylemek istediğim. Daha nüfus sahibi olan iş adamlarının. E... Ve illa da bunlar bir aday falan söz konusu değil değil mi? Yani... Yok gerek yok aday İşte bu, olmalarına... bu, da, bu da önemli. Yani yerel siyaset sadece. sadece seçimlerden ha, ibaret değil işte, kesinlikle doğru. Bu, bu, bu, da, bu da çok önemli yani. Yani hiçbir adaylı söz konusu olmadığı halde sadece yerel nüfusunu destilllemek ve yani nüfus kazanmak için ve başka iktidar ilişkilerinde aday olmasa da bunun adı ihale olabilir, hı hı. bunun adı bir, Doğru. bir e, meslek odasının seçimi olabilir. Doğru. E, orada oradaki iktidar ilişkilerini destekleyecek bir mekanizma olarak da yerel basın. Tabii bunu Bunları doğrudan biliyoruz. yapmasına da gerek yok evet. yani gazeteyi doğrudan satın alması dolaylı yollardan da gazete nüfusu olsa onu düşünelim ve gerektiğinde onun haberi çıksa evet. o bile yeterli. Ama yani zaten bazen görünmüyor mu yani Edward, Edward, Edward, editorial diyorlar, Edward, evet. yani aslında hiçbir yerinde yazmıyor ama sanki bir, bir, bir belli bir aktörün. Ee, ...orada sözcülüğü yapılıyor, orada o, o e, lanse ediliyor, pazarlanıyor, onu uh -huh. e, dikkatli bir gözle e, rahatlıkla izleyebiliyoruz... <gülüyor> ee... ...çok izleyip... Yani ha, ...belki biz yani. biraz daha e, tamam. filan ama... On, ...onun en azından şöyle olması lazım... ...farklı bir konu da... ...yazılması lazım oraya... Hmm. ...yani bir şekilde bunun ne olduğunu... ...ama bu ulusal basındaki gibi de olmuyor... ...çünkü ulusal basında şöyle bir şey oluyor... ...bir, bir adam... E, ...şey bir konut oluşturuyor ve onun reklamı bizim söylediğimiz biraz daha farklı hmm. yani onun konutu değil de bir ürün, bir ürün değil. değil kendi kişisel imajı evet kendi kişisel imajı imajıyla değerlendirmek gerekiyor o zaman da işte çok da aslında hissedemiyoruz onun ne kadar şey olduğunu ne kadar reklam ne kadar haber olduğunu evet çok takip etmemiz lazım e buradan o, o zaman şu yerel basın işlevlerine dair ne gibi işlevler atfediyorsun hani şimdi iki şeyi söylemiş olduk hı hı. bir bilgilendirme dedik ee, başka e, ne gibi işlevlerden ne atfedebiliriz yerel basına? Mersin ölçeğinde ve genel teorik olarak ya teknik olarak e, söylediğimizde hı hı. şunu söyleyebiliriz. Devletin etkinliklerini genel anlamda ve hükümet icraatlarını duyurmak. Tanıtım Son, tanıtım. Faaliyetçi. Evet. Yerelde faaliyet gösteren e, her türlü kurumun artık kuruluşun, hı hı. çalışma ve faaliyetlerinin duyurulması ve onların denetlenmesine ve eleştirilmesine ya e, eleştirilmesini sağlamak. ...uzun bir anlamda ideal olarak söylüyorum... ...kamu adına denetlemek... ...söylenebilir ve özellikle... Kamu burada e, halk anlamında... E, Tabi kesinlikle yani, kamu... <gülüyor> Yok <yani>. değil. <gülüyor> <gülüyor> Doğrudur. Ve özellikle kent gündemini ilgilendiren... ...konularda kamuoyu oluşması sağlamak... Hı. ...bence en önemlisi bu... ...bunu da yapabilmesi için araştırma haber, belli bir emek ve özel bir çaba dahilinde hazırlanan araştırma haberlerle yapması gerekiyor... Evet. İşte bu yerel basını diğerlerinden ayırabilecek ve yerel basını ideal bir konuma ulaştırabilecek en kritik nokta budur... ...kamuoyunun oluşmasını sağlamak, evet. yani şey yapmak değil, kamuoyunu yönlendirmek anlamında söylemiyorum... Kent gündemi, o kadar özellikle Mersin kent gündemi o kadar hareketli ki, hı hı. bu bunları takip etmek gerekiyor gazetelerden ve bunların hani bizim duyduğumuz kadarıyla değil, duymadıklarımızda hı hı. Göster, gösterecek gazetelere ihtiyaç var. Bu şekilde olursa işte o zaman hani yerel basının o temel işlevini yerine getirdiğim en azından ben bir vatandaş olarak da bunu söyleyebilirim. Ben o zaman o gazeteyi Yok. takip etmeye çalışırım yani tabii. bir şekilde ulaşmaya çalışırım çünkü gazeteler artık şeyden takip edilmiyor biliyorsunuz yani basılı değil internette hmm. ve basınlenen kurumu belli bir kastayı da veriyor bunun için hani diyor ki i̇nternet e, interneti de tabi tabi hmm. internetle teşvik etmeye çalışıyor çok büyük bir şey değil ama gazetelere baktığımızda bu sekiz tane gazetenin hepsinin şeyi var ee, internet, internet sayfası şey. var ve biz oradan takip edebiliriz ee, hmm. süreci. ...ama acaba ne kadar araştırma haber yapılıyor? Ama işte? bu önemli yani ben, ben Kanal İstanbul'u e, tartıştığım, e, bildiğim kadarıyla Mersin'deki işte stadyumun akıbetini, kışlı alanını... ...veya işte bir takım diğer projeler hakkında da bilgi sahibi olmalıyım ki daha sonrasında bir takım işte... E, yerel eylemlikler gelişsin. O demokratik mücadeleler başlasın. Bunu Mersin'e e, tartışmamızın son bölümünde birazcık daha somut ve Mersin'i özel olarak tartışmak istiyorum da Hı -hı. E, e, onu ona dair gözlemlerini Hı -hı. paylaşmanı rica edeceğim senden. Hı -hı. Ondan önce bir estaa versek var mı başka konu, komşu konu komşu tanıdık Şarkıcı burada çok istediğim... uzaklardan gidemediğim bir yerden ee, David Bowie ee, Hı -hı. İngiliz sanatçı diyelim. Şarkıcı David Bowie'nin Space Oddity hmm. e, çalarsak dinleyiciler de sever diye düşünüyorum. Space Oddity evet. e, aynı zamanda e, film soundtrack olan değil. O değil. değil. değil. Anladım peki. Space Oddity dinliyoruz. Ground control to Major Tom. Take your protein pills and put your helmet on. Ten, Ground control nine, to Major Tom. Eight, seven, six. Commencing ten, countdown. Engines on.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 Ee, tekrar merhabalar sayın dinleyiciler. 102.8 Mersin Üniversitesi Radyosu'nda e, medya kültürü ve kent çalışmalarının sesi kekeme programında ben Ulaş Bayraktar. Bu haftaki konuğumuz e, araştırma görevlisi Kandemir Atçeken. Onunla geçen sene tamamladığı e, yerel Mersin özelindeki yerel e, basın çalışmasını konuşuyoruz. Daha teorik, daha e, kavramsal... E, e, ...noktaları ele aldıktan sonra... ...şimdi birazcık daha... Kend, ...çalışmanın... ...ampirik... ...temeline e, oluşturan... ...Mersin'e dönelim istiyorum... ...Mersin'deki yerel basını... ...konuşalım, ne Hı -hı. diyebiliriz... ...ne gördün kandemiz... ...çok kısaca özetleyebilirim, biraz daha o an... Yok, çok kısaca, çok... <gülüyor> ortalama bir şey yapalım, çok kısa da yapmıyorduk. Ee... Öncelikle şunu söylemek gerekiyor, ben e, çalışmayı yaparken dörtlü bir saç ayağı oluşturmaya çalıştım. Hı -hı. Acaba e, şeye, demokrasiye ne ölçüde Hı -hı. katkı sağlayabilecek kent gündemini ne kadar yansıtıyorlar diye... ...bunu e, görünür kılabilmek için dörtlü bir saç ayağı oluşturdum... ...bunun birincisi ulaşılabilirlik konusuydu... ...biz bunu konuştuk zaten... ...ulaşılabilirlik konusunda bütün Türkiye'nin... ...kanayan yarıştığı... <gülüyor> ...evet yani yerel basın gerçekten... ...hani atipik bazı örnekler var... ...tabii işte... ...Kocaeli, Sakarya, Eskişehir... Trabzon, bunlar, bunlar, e, Konya, yani sadece belli bir e, ...tirajı yakalamak ve onun üzerine çıkma, yani orada kal, kalmıyorlar, daha fazla e, basılıyorlar ve u, ulaşıyorlar, e, şey, ama Mersin ve e, işte Adana, Antep gibi saydığımızda bunlar ortalama işte 500-600 basılan ve çok fazla ulaşılabilirliği olmayan e, iller <gülüyor> yerel basın açısından. ...diğer türlü de... E, ...ilişkilerden bahsettik... ...ilişkiler örneğinde de... ...gene o yakın ilişkilerin büyük bir problem... ...yarattığını ve işte... Gazete sahiplerinin bir kısmının işte diyebiliriz ki özellikle mülkiyete baktığımızda aile şirketi ya da işte kuruluşlar ki çok ilginç bir şey vardır orada. Eskiden 2013'e kadar 16 tane gazete vardı Mersin'de basın ilan kurumunun vasıflığı ilan etti. Fakat bunlar birleşme kararı alıyorlar ve o aslında 16 gazeteye baktığımızda en az 2 gazete ya bir aynı kişinin kurumun ya da şirketin elinden... ...kurum demeyinin şirketin elinden... ...çıktığını görüyoruz. Bunlar birleştiler... ...ve sekize e, düştüler. Bunun amacı da şuydu... ...bir sekize e, daha... ...çünkü... ...her gazeteyi çıkarttığında farklı e, haber yapman gerekiyor ve bunların belli e, şey, şu kadar kişi çalıştıracaksın, şu bu kadar gerekiyor dağıtılacaksın... ...bu basın ilan kurulumu... Hukuki, verdiği standart, o ha, zaman resmi ilan alabiliyorsun. Ha. Şimdi bu tek gazeteye düştüğünde ne olacak? Sen yine aynı hı. standartları sağlayıp daha fazla da aslında şey hareket etme imkanı sağlayacaksın... Hı hı. Fakat 2013'te ile 2000 işte şimdiye şim baktığımızda şey yok yani yeni tirajlar aynı devam ediyor hı hı. hatta sayı azaldı halde tirajlar artmadı e yok e artmadı çok ilginç bir şeydir ve hatta sonra da e kendileriyle konuştuğumda filan şey dediler çalışanlar açısından da sıkıntı o hani işten çıkartmalar tabii ki başlıyor filan bakıldığında hani o, hareket, o canlanmayı sağlayamadı bir şekilde. Aslında yapılması gerekirdi. Bunun için 8'e düşüldü. Tam Ama tersine. olmadı. Hı. Evet. Çok ilginç bir nokta. Bunu basın ilan kurumu mu e, o dayat... yoksa? Aslında basın ilan kurumunun böyle hani o kadar şeyi yok yani ben yap, dayattım yani. yap diyemez o, Hı -hı. onun belli standartları var onları gazeteler uyguluyorlarsa her gazete şey resmi ilan almaya hak kazanır bu anlamda basın ilan kurumu daha şey diyebiliriz yani hani gö, gözle görülür bir şeyi var izlenebiliyor Hı -hı. diyebiliriz ki şu gazete şu, şu standartları sağladığı için şu, şu kadar e, geliri elde eder Hı -hı. o hesaplanabilir bir şey. ...onun dışında Basın İran Kurumu tabii başka görevleri var yani yapması gereken yardım etmesi gereken ama burada... Basın ilan kurumu artı gazetelerin ortak çalışması diyebiliriz biz buna hı hı. yani o, o, o şekilde bir birleşme oldu. Madem bunu bahsettik, şunu da söyleyeyim hemen. Eskiden beş tane farklı cemiyet, dernek ya da şey vardı. Gazete, gazeteci. Evet çok Mersin'in her zamanki <gülüyor> ruhal şeyi durumu kutup, değil mi? <gülüyor> çok kutuplu hali, çok çok merkezli hali oraya da yansıyor. Kesinlikle. Yani. yani bu başka yerlerde de bu kadar fazla değil yani bakıldığında adını da filan te, tek elden giderken. Neyse onlar da birleştiler. ...yani bir şekilde hani belki daha umut verici şeyler olabilir. Bire mi indi cemiyet size? Şey olarak devam edenler var ama hı hani hı. bir cemiyet, Mersin Gazeteciler cemiyeti altında birleşmeyi... ...kendileri deklere ettiler hı en azından. Hı. Şimdi o ne kadar ilerliyor, ne kadar kendi içlerinde örgütler, o da önemli. Bu da önemli şey. Niye? Çünkü kendi içlerinde de bir sıkıntı var. İşte belki hı bu yakın hı. ilişkiler ya da başka şeylerden dolayı iktidar ilişkileri falan... Hı hı onlar birleştiler. Ulaşılabilirlik boyutu ve ilişkilerden bahsettik. Diğer... Dolayısıyla şunu şunu anlıyoruz. Yani sayı azaldı. Bunun aslında tirajları ve belli gazetelerin okunurluğunun artmasını beklerken aslında değişmedi. Sadece sayı azaldı. O ulaşılabilirlik konusunda bir değişiklik, değişiklik yok. Yani ben ama. en azından öyle, baktığımızda hmm. öyle olması gerekir değil mi? Yani öyle. E, evet. Böyle bir şey evet. gerçekleşmedi aslında. Evet. Onun dışında bir de biraz önce söylediğimiz şeyi yeniden tekrar etmek gerekirse... ...incelenen gazeteler hı hı. iyi yani alanında en iyi şey, belli özellikler açısından ne kadar birbirine çok yakın olsa da... ...gazeteler daha köklü ve daha işleyiş açısından daha iyi olduğunu varsaydım gazetelerdi. Bunlar aynı zamanda akredite olan gazetelerdi. Akredite yani. olan gazetelerdi. Mesela kuruluyor. gerçekten yerel haberi çok fazla ağırlık verdiğini görebiliyoruz yerel haberlere. Hı hı. Ve onun dışında bilgilendirme, açıklama birçok haber türünü şey ama araştırma haber ne yazık ki neredeyse hiç ulaşamadığım şeydi. Yani e peki, içerik analiziyle incelediğimizi 638 tane habere baktığımızda... ...iki tane gazetenin biz burada araştırma haberin olmadığını gördük. Peki bu bir çelişki değil mi? Ben anlamıyorum. Bir yandan diyorsun ki haberlerin çoğu yerele dair, kente dair. Ama çok azı araştırma. O zaman bu yani kente dair olan haberlerin menşei ne? Nereden geliyor bunlar? Şimdi, Belli kurumların yaptığı... Bilgilendirmelerin aktarılması mı? Basın açıklaması mı? Tabii onlar mı? da olabilir. Onlar da fazlasıyla Demeciler. var. Evet kesinlikle ama onun dışında şimdi şunu ayırmak gerekiyor. Yerel haber eyvallah her şey yereli yere, yere konu olabilir. Yerel Hı -hı. haber yapılabilir. Ama gerçekten hani kentin merak ettiği konuların irdelendiği mi acaba bunlar? İşte Hı -hı. ben onları araştırmada göremedim. Bu, bu da en kritik şey diye Düşünüyorum Yani çalışmanın e, ulaştığı en yani kritik nokta. Yani. Bu o zaman de, tirajların düşüklüğünü de açıklayıcı bir faktör olabilir mi? Yani evet ben görmek istediğim, duymak istediğim, bilgi sahibi olmak istediğim konularda, alanlarda yeteri kadar haber görmediğim için aslında e, yerel basını takip etme gerekliğini de hissetmiyor muyum? Değil mi? Evet bunu bu şekilde söyleyebiliriz. Bunun da mesela 90 sonrası çıkan gazetelere bakıldığında o zamanlar mesela mülakatlarda da bahsediliyor. Gazete sahiplerinin eski patronlar ya da çalışanlar ya da işte araştırmacılar, kent araştırmacılarıyla konuştuğunda falan onlar şunu söylüyordu. Evet gerçekten 90 sonrasında bir tartışan gazetelerin çıktığından bahsediliyor. İşte o zamanlarda say sayının şu ankinin 2-3 katı olduğunu görüyoruz. Yani bir şekilde dediğiniz hmm. gibi... Bu, ...bunu sadece bu örnek üzerinden şey yapamayız belki ama... E, ...sizin dediğinize geliyor. Eğer ki olabilirse... E, ...araştırma haber boyutuyla... ...beni ilgilendirecek yani sizi bizi ilgilendirecek haberler... ...ortaya çıkarsa bizdeki bir kent yaşanıyor olarak e, takip etmek isteyeceğiz ve o zaman talep edeceğiz e, gazetelerden daha fazla yayınması ve o zaman belki fark Diyeceğiz ki bu şeyde bakkalda yok yani şu markette yok şu hmm. şeyde yok diyebileceğiz hmm. tabi ama sadece bu boyut mu onu tabi dediğim gibi farklı coğrafyalarda tartışılması gerekir. niye o zaman Trabzon'da e, şey var yerleşmiş eski şehirde var bu sadece e, gazeteyle bitecek bir şey mi A, ya acaba ya. kent ayditiyle evet. filan da e, kendim, bunu Evet. evet çok doğru yani ben bu Oldum. ben dok yıllar önce daha eskimiş bilgiler ne halde olduklarını Bursa. bilmiyorum da Bursa örneğinde yani o zaman e, kendi e, kendi yerelde çok ciddi bir nüfusa sahip Çağlar ailesi veya e, sönmez e, sönmez Holding gibi e, sermaye gruplarının çok güçlü yerel basın e, organları vardı televizyonları hatta NTV aslında Bursa'da hı hı. Nergis TV Olarak çıkan hı hı. bir yerel basındı Keza e, Yeni Şafak Yeni Şafak hafta, e, Yeni Asır, yeni asır. Yeni asır İzmir. İzmir'de evet. çıkan bir yerel basındı Sonra işte Sabah ve ATV'yi Doğurdu hı hı. Onların hepsi şeye bağlıydı ama bu Bu söylediğin çok önemli sadece yerel basında Da ilgili değil böyle bir takım e, Yerelde teşhis ettiğimiz aktörler Kendinden menkul Bir e, yaşam ...bir işleyiş kazanıyorlar. Yani siyasal partiler içinde böyle... ...bir takım yereldeki sivil toplum örgütleri içinde böyle... ...yerel basın da böyle. Aslında o halkla... Kent, ...kenttaşlarla, hemşerilerle... ...o bağ kuramadığı, beklentilerin örtüşmediği... ...noktadan itibaren... ...kendi kendine var eden... ...kendi içinde, kendi kendine ürettiği... ...ve kendi kendine devam ettirdiği bir... E, ...varoluş, rezondet dedikleri... ...Fransızların bir hı hı. varoluş sebebi oluşturuyorlar ve bu aslında... Parçalanmaya mı? Evet, yani o, o kavramsal olarak tanımladığımız yerel siyasetin demokratikleşmesi... ...mekanla ve diğer aktörlerle ilişkinin e, daha e, güçlenmesine engel olan bir e, e, varoluş biçimine dönüşüyor. İlginç. Bunun Peki ne kadar vaktimiz var şimdi? E, bir beş on dakikamız daha tamam, var. Tamam, dakikamız var mı? O zaman... ...şey yapmayayım... ...direkt sonuç olarak sizin dediğinizi bağlayacaktım da... Hmm. ...dediğiniz çok doğru çünkü... ...belki şöyle de düşünmek gerekiyor gerçekten... ...bu parçalı yapının... ...oluşması... ...biraz da işte... ...kendilerini... ait hissetmemesi gazetelerde... ...ya da temsil bulamaması... ...diğerlerinin başka gazeteleri de çıkartmasına da neden hmm. olabiliyor. ve Gittikçe de parçalı evet, parçalandıkça parçalanıyor. Evet, parçalandıkça parçalanıyor. Bu sadece evet. tabi basın üzerinden de değil. Başka Tabii. örneklerini de görüyoruz yani. Sizin hep verdiğiniz bir örnek daha önce <gülüyor> verdiniz <gülüyor> mi bilmiyorum. Bisik bisiklet. bisiklet grupları, <gülüyor> e, taraftar grupları... Hepsi gerçekten de e, çok haklısın. Yani eğer sen... Ee, bu, bu, ...bu tamamen... ...diğer resmin büyüğünden... ...genel kentsel resimden... ...izole bir varoluş oluşturursa... ...kendi içindeki bir iktidar... ...mücadelesine dönüyor... ...ve illaki burada bir... ...herkes kendine niyoz bölünme gibi e, oradan o iktidar... ...daha küçük bir iktidarcık doğuruyor... ...ve aslında o tamamen... ...kişisel bir çelişki bir anda... ...kurumsal bir gerilim aksına dönüşüyor... ...lakinç bu çok... çok... Ee, ...üzerinde düşünülmesi gereken... Yani, ...tartışmamız gereken bir... ...şöyle söylemek Bul, gerekiyor bu... işte... ...yerel siyasetin içinde bir kurum ya da aktör yerel basın... ...bir parçası... Hı -hı. ...yani sadece evet. buraya bakarak... E, ...oradan hani yerel basına baktığımızda... E, ...bir şey ne derler ona... ...prizmadan ışığı geçirdiğimizde... Hı -hı. ...gökkuşağının bütün renklerini görebilmemiz mümkün değil... ...başka Hı -hı. başka şeyleri de... ...yan yana getirmek gerekiyor... ...yani... Hı -hı. ...kent siyasetine ilişkin... ...farklı alanlardaki işte... ...hemşeri derneklerini incelemek... ...başka kurumlara bakmak, işte belediyelere bakmak... ...bunların hepsini ortak bir... E, ...şeye getirip... ...karşılaştırmalı olarak inceleyebilmek... ...daha fazla... E, ...zaman harcamak gerekiyor evet. buna. Çalışmaların daha fazla artması gerekiyor. Ve yerel basın hani bakıldığında... ...çok şey, bazıları şey olarak düşünüyor herhalde... ...yerel basın bitti artık. Hmm. Basın bitti artık. Yani aslında... İlla buna şey olarak bakmamak gerekiyor Basın denilen şey gazete e, Ya elle tutulur bir şey de değil Yani Hı -hı. sonuçta bunu Hani sizin konuşmanın başında da söylediniz Belki sosyal medya ya da başka şey bu artık internetten takip ediliyor başka <gülüyor> e, şeyleri var bunun e, izlenebilir e, noktaları var ...tabii yani çok ilginç değil mi bir yerel basın kuruluşu aynı zamanda bir Twitter hesabına sahip oluyor ve oradan daha oradan, çok izleniyor evet, oradan da o o <gülüyor> fonksiyonu yerine getiriyor ve aslında bunların birleşmesi bu, buna, buna uyum sağlayan e, yapılar başarılı olacak ya da gerekiyor. hayatta kalacak belki de yani yeni medya dediğimiz ee, bu bu olguyu e, e, kabullenen bunu, bun, bun, buna uygun bir dönüşüm geçeren, e, geçiren klasik basın organları ayakta kalacak ve belki de şey olacak yani şimdi görüyoruz işte Vagus TV doğuyor işte Çapul TV doğuyor evet. kendi yeni medya vatandaş gazeteciliği kendi geleneksel basın yayın organlarına evriliyor şöyle de düşünmek gerekiyor. Basın ilan kurumu da biraz yakın ilişkilerden çekiniyor. Hmm. Basın ilan kurumunun da kafasında ben de mi kapanacağım algısı var hmm. aslında bakıldığında. Şimdi böyle bir şey var. Anladım. Basın ilan kurumunun kapandığını düşünelim. Yerel basına resmi ilanların gelmediğini düşünelim. Sonuçta resmi ilanlar dediğimiz işte e, şirketlerin e, birleşmeleri işte Hı -hı. ne derler ona mal ihale alımına çıkma filan dava şeyleri filan. E biz bunları bak şey internetten bir kalemde görebiliyoruz. Zaten Hı -hı. biz bunları gazetelerden takip etmiyoruz ki. E hadi bunlar kalkarsa basın ilan kurumu gitti resmi ilan diye bir şey kalmadı filan bakıldığında. E ...zaten böyle bir şey... belki de bu sürece girebilir Türkiye'de... Evet. ...tabii bu ayrı bir soru ...ama bu, bu iyi yani. mi olur kötü mü olur bilemiyoruz... ...bilemiyoruz... Yani ...basın ilan kurulumu, yerel basının... ...aslında özelliğini güvence altına almasını... ...amaçlayan bir kurumken... Hı hı. ...aslında onu bağımlı kılıp... E, ...güdük kalmasına da sebep oluyor belki de. Be, ama hiç olması daha mı şey olacak o da garip bir şey. Çünkü bakıldığında işte dünya üzerinde örnekten İngiltere'de birçok gazete... ...yerel, yani Thatcher döneminden sonra falan hep böyle şey oldu. Ye, yerel denilen, yerel basın kalmadı orada. Hmm. Ve onlar metro gazetesine döndüler, başka başka gazetelere döndüler bakıldığında. Evet. Hmm. ...ilginç bir e, evet. aslında şey... ...böyle e, tartışma tartışmayı doğuruyor... Evet. O, ...orada garip bir şey var... ...görünen o ki... E, ...gerçi bu çalışmaya bir süre ara verdin herhalde şu anda... ...doğrudan Dur. ilgilenmiyorsun ama... ...geri döndüğünde tekrar burada... Evet, ...zaten sen... bir, bir, bir Erasmus... E, ...sözünü aldık senden... Tamam. Bir ...Erasmus ve... E, ...bu e, gözlemlerini, bunun varoluşunu... ...ama bir de bu basına dair... E, ...daha müstakbel çalışmalarını da... ...burada e, tekrar... E, ...tartışmak, e, doktora programında Hı -hı. bir takım araştırmalar e, yerine getirmek... ...gerçi heveslendik, devamını bekliyoruz senden. Tamam. Çok teşekkür ederiz Kandemir. Demir. sağ e, Sağ olasın, bu tam da doktora konumuzun ana bileşenlerinden birine dair... ...çok Hı -hı. sıcak, taze bir çalışmayı, e, özgün bir çalışmayı bizlerle paylaştın. E, ağzına, aklına, emeğine sağlık. E, devamını bekliyoruz. Sayın seyirciler, bugünkü KKM programının sonuna geldik. Medya, kültür ve kent çalışmalarının bugün birazcık daha kent ve medya ayağına da odaklanmıştık. Kandemir'in, Kandemir, Kandemir Atçelik'in e, geçen sene tamamladığı yüksek lisans test çalışması odanda... ...yerel basını ve bunun kentsel siyasetle olan ilişkisini konuştuk. E, yayınımız pazartesi sabahları 10.5 geçe yayınlanıyor akşam 21'de ve cumartesi saat 9:30'da tekrarı var aynı zamanda e, bu konuştuğumuz yeni medya e, sanal medya üzerinde de e, medya kültür ve kent e, kullanıcı adı ...Twitter ve Facebook'tan hı hı. ulaşılabilir... ...ve medyakültürkent.com adresinden bize ulaşmanız mümkün... ...bunları teknik imkanlar el ...bu yayınları da interneti koymaya özen gösteriyoruz. Oradan da takip edebilirsiniz. Hepinize teşekkür ediyoruz. Kandemir'e katkılarından de, de dolayı. Çok aynı ediyorum. zamanda tek çok masada Servet Dönmez'e arkadaşımıza çok teşekkür ediyoruz. Bir programın daha sonuna geldik. Hepinize iyi haftalar, esenlikler diliyoruz. Hoşçakalın. Hoşça kalın. Ulaş Bayrakların hazırlayıp sunduğu Kekeme adlı programı dinlediniz.